İnsanlığa hizmet, Allah'a hizmettir. İnsanlığa ihanet, Allah'a ihanettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Men yeşkürün nâsilem meşkilillâh. nasa şükretmeyen Allah'a teşekkür etmiş olmaz. İnsanda büyük kıymet vardır. Bu arş, kürsüye Allah'a ihtiyacı yoktur. Arş, kürsü, beytil mamur, gökler, yerler, aylar, yıldızlar. Güneşler, hava, rüzgar, su, cennet, cehennem, hepsi bunlar insan için halkolunmuştur. İnsanda büyük kıymet vardır. İnsanda sırrullah vardır. İşte insanın kıymetini, kaderini bilmeyen şeytan olmuştur. Allahü Teala, Adem'e halketti, Adem'e esmâî, esmâî ilahi talim etti ve. İblis de malum insanımız yine ayet-i kerimede ve iskulna lil melâiki tescudû li âdeme fesecedû illâ iblis ebâve sekberâ ve kâne minel kâfirîn. Biz meleklere emrettik ki âdeme secde edeler. Melekler emri ilâhi ile secde ettiler. İblis secde etmedi. Yani âdem'in kadri kıymetini bilmeyen iblis olur. Ama âdem, âdem suretinde hayvan olursa ona bir şey yok. Ademe, Adem adam gerektir. Adem idi, Adem ademi, adam adam olmayınca Adem nissin ademi. Sureta Adem, hakikati de Adem olursa o vakit Hazreti Adem-i Safiyullah'ın naibi olur. Adem Safiyullah Halifetullah'tır. Yine Kitab-ı Kerim'den "İs gale Rabbüke le malaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. İsteyju ben küre ardh halife er edeceğim." dedi Allahu Sübhane ve Teala Hazretleri. Melekler dediler ki ya Rabbi kan dökecek, fesadar olacak. Mahlum mu halkı Allah dedi ki ale inni alem ma la tealemun. bilmediğinizi ben bilirim. Siz durun ve hikmeti ilahiyeyi seyrediniz. Bu sözden murat da melekler bize tercüman oldular. Ve Adem'e Allah esmayı talim etti. İnsanın şerefi demek ki din ile. Kim esmayı ilahi talim ederse... Allah'ın isimlerini. Yalnız isimde kalma, isimde kalma, müsemmaya gel. Müsemmayı bul. Bilmeyen bulmadı, bulmayan olmadı. Kim ki Allah'ı gökte aradı, o gafil oldu ve cahil oldu. Allah'ın kahre galebesi sevavat ve ardın her tarafına nüfuz eder. Allah her şeyi muhittir. Allah her şeyi görür ve bilir. Fakat... İnsan oğluna ve nehne akrebi ilehimin habili verit. İnsan oğluna cam damarından daha yakındır. insan oğluna. Sen de gizli olan hazineyi bil. Onu keşfet, bul. Sen bir emaneti ilahiyeye hamilsin. Allah'ın emanetlerine hamilsin. batınan busun. sende büyük bir hazine ilahi var. Bunun farkına var. Bu iç alemindir senin. Dış alemin mahduttur. iç alemin ne mahduttur? Çünkü senin özünden içeri bir öz vardır ki sen o öze bağlısın. Yani Allah'a bağlısın. Hak seninle beraber sen kiminlesin. Hak seninle beraber sen kiminlesin. Nerede olursun ol, kim olursan ol. Allah seninle beraberdir. Görmekte ve bilmekte habirdir, görürüm, basirdir. Ondan bir şey kaçıramazsın, gizleyemezsin. Haktan korkmayacakmışsın. Eğer bu efalimizle Allah'tan korkuyoruz derse yalan söylemiş oluruz. Korkmuyoruz dersek küfre gideriz. Halimiz nice olur acaba? Allah'tan korkan hak yolunda canını ve gözünü budaktan sakınır mı? Canını ateşten sakınır mı? Aşk ateşinden bahsediyorum. Hakikat böyle. Kelimin nası ala kader ukuulihim. Hakikat böyle.